Radyo Tiyatrosu Burun Nikola Gogol'un yazdığı Orhan Veli'nin dilimize çevirdiği Aynı atlı hikayeden Radyoya uygulayan ve reji Kemal Bekir Efekt Korkmaz Çakar Oynayan sanatçılar Yazar Çetin İpekkaya Berber İvan Türker Tekin Berberin karısı Güzin Öz İpek Bir adam Özkan Gürol Polis Müjdat Gezen Kovale Münir Özkul Kovalet'in uşağı Şener Şen Burun Kemal Ergüvenç Arabacı Rauf Altıntak Kapıcı Sükan Kahraman, Memur Metin Çoban, Kontesin Uşağı Şemsi İnkağa, Komiser Zihni Küçümen, Doktor Ersan Uysal, Pelagia Grigoriyevna Gülvergon, Birinci Şehirli Engin Gürmen, İkinci Şehirli Erhan Dilligil, Üçüncü Şehirli Fadıl Garan, Dördüncü Şehirli Argun Kınal, Polis Ümit İmer, Patron Ünal Gürel. Günün birinde Petersburg'da son derece garip bir olay geçti. Berber Ivan o sabah oldukça erken uyanmıştı. <gülüyor> Uyanır uyanmaz da sıcak bir ekmek kokusu duydu. Yatağında doğruldu. Bir de baktı ki kahvesiz duramayan karısı ocaktan taze pişmiş ekmekler çıkarıyor. <gülüyor> Dayanamadı, söylendi. Allah'ım karıcığım, ne Kahveyi hemen içecek misin İstemem istemem karıcığım Kahve mahve istemem Sen bana bugün biraz soğanla Sıcak ekmek ver yeter Keyfim bilir kahve bana kalır Kalsın karıcığım kalsın Ama, ama bugünlük kahve de versen olmaz mı he? Olmaz al ekmeğini Öyle olsun öyle olsun karıcığım Şuradan soğana da ver. Tuzu da ver Hadi, hadi al yarısını vereyim de kahvenin iç. Gel de bilmezsin ya kıymetimi. <gülüyor> senin kıymetini bilmiyorum karıcığım. Yine de otur. Olur. Pantolonumu çekip vereyim bari. Olur olacak. Setremi de geçini vereyim. Ha şöyle. Üf. Ne yaparsın kibarlık? ...başka türlü kurtarmıyor. Hmm, kibarlık mı sevsinler. Ayol berber olacaksın şu haline bak. Saçın sakalın karmakarışık. Terzi söküğünü dikemezmiş. <gülüyor> uzat bakayım şu bıçağı. Ne yapacaksın? Etmeği mi keseceğim? Mis gibi kokuyor. Ne o? Ne ne o? Bıçak sert bir şeye geldi dayandı. Ee taze ekmek elle bölünür. Bak bak. Bu ne? Ekmeğin içinde beyaz bir şey var. Bu parmağıma kazkatı geliyor. Ne olabilir acaba? Tabi ekmeğin içinde ne olur? E bir şey olmaması gerekir ama var işte. Bak, bak çıkarayım istersen. O, burun. <gülüyor> Sen trash ederken burun tutmaktan her şeyi öyle sanıyorsun. Bak. Ah, burun. Ayaklımı oynatacağım. Gerçekten burun bu. Tut bak. Uzatma, uzatma ben alamam. Hem de tam azıcık bir burna benziyor. Praskofya. He. Düşmüş görmüyoruz ya. Sen ne düşünden söz ediyorsun ahlaksız. Ben mi ahlaksızım kanıcım? Öyle çabuk nereden buldun bu burnu. Gördün işte karıcığım ekmeğin içinden çıktı. Sus sarhoş ahlaksız canavar. Seni polise kendim gidip haber vereceğim. Haydut herif seni. Şimdiye kadar tam üç kişi... ...evet üç kişi gelip söyledi bana. traş ederken burnunu koparacak gibi çekiyor musun? Dur karıcığım dur dur. gülleyip durma tepemde dur da düşüneyim. Neyi düşünecekmişsin daha? Sus canım sus. Bu... Bu burun. Aman tanrım kalbim duracak. Praskovya. Bu şeyin şeyin tanıdım ben bu burunu. Kimin söylesene. Tanıdım tanıdım bu şube müdür yardımcısı Kovalef'in burnu. Haftada iki gün tıraş ederim. Pazar günleri, çarşamba günleri. Gördün mü şimdi başımıza gelen işi. Sus Praskovya. Ben onu şimdi bir beze sarar bir köşeye saklarım. Ben odamda kesilmiş burun saklanmasına izin vermem. Canım yani hele bir kaç gün kalsın ben onu sonra götürürüm. Yok. Yok dünyada razı olmam. Hımbıl ustra yemekten başka bir şey bilmezsin ki. Bir şeye aklın ermiyor sersem kopuk. Senin yüzünden bir de polislik olayım öyle mi? Ama bir karıcığım birkaç gün. Hay kabak hay hay odun hay. Şuna bakın hele al götür nereye götüreceksen. Bir daha da sözünü duymayayım. Peki, peki karıcığım peki karıcığım peki karısına bakarız. Terzeme döndüm tanrını inandırsın Nasıl oldu bu iş Düşünüyorum taşınıyorum içinden çıkamıyorum bir türlü bekleyebilirsin ya işin iç yüzünü. hadi şimdi söylemeyeyim Tanrını inandırsın bilmiyorum karıcığım Acaba Acaba dün akşam eve sarhoş mu döndüm ayıp mı Ayıp geldiğin gün olmaz ki bilim Ama ne olursa olsun Akla dokunluk verecek bir şey bu Bir kere bir kere ekmek Öyle ya ekmek ekmektir Hem öyle bir şey ki pişiyor o burun öyle ya burun bambaşka bir şey. Ay içinden çıkamıyorum deli olacağım neredeyse. Hem de bu burun benim evimde. Ya polisler gelip bunu benim evimde bulursa? Polis mi... Oo, öyle öyle o da var. Gelirlerse beni suçlu sayarlar. Ay, kafam bir bütün karıştı. Polislerin kırmızı yakalarını, elbiselerindeki o süslü işlemeleri, bellerindeki kılıçları şimdiden görül gibi oluyor. Hadi hadi sağ şunda bir bezene halim varsa gör. Getir. getir bir bez getir. Ay ay ay ay ay ay. ay. Dizlerimin bağı çözüldü. Biliyorum Praskovya. Tanıyorum ben bu burnu. O şube müdür muavin Kovalev hep söylenir durur tıraş olurken. Ellerinde ...hep kötü kötü kokar Ivan der bana. Neden kokuyor, ne kokuyor derim acaba. Ne bileyim birader kokuyor işte diye öfkelenir. Hih, sakın. Sakın ne? Ne demek sakın ne? Ha, ha, ha. ...sakın şu herifin burnu da koku alıyor diye. Ne ne ne dedin? Tanrı yazdıysa bolsun. ...benden böyle bir kötülüğü umar mısın Praskov ya? Umarım sarhoş herif. Senden her şeyi beklerim. Tanrım, tanrım görüyor musun? Bunca yıllık karımı bile inandıramıyorum. Neyse, neyse ben bu çıkını götürüyorum. Nereye? Nereye olursa artık bir taşın altına mı olur? Yoksa, yoksa bir kapı dibine mi? Ya da dalgınlığa getirip bir yerde düşürür müyüm? Yoksa, yoksa ırmağa mı atarım? Artık hangisi kolayıma gelirse... Hadi, hadi uçakal karıcığım. Dua et de başıma bir iş gelmeden vereyim şu belayı. Merhaba İvan, sabah sabah nereye böyle? Merhaba. Niçin garip garip bakıyorsun suratıma öyle? Sana nereye gidiyorsun dedim. Canım sıkıldı da dolaşıyorum. Hoşça kal. <gülüyor> Hadi güle güle bakalım. Sen de bir hal var ya bugün. <gülüyor> Berber ondan ayrıldı, yürüdü değerli dinleyiciler. Yürüdü, yürüdü. Tenha bir yere geldiğini anlayınca elindeki çıkını bırakıverdi yere. Tam o sırada geçiyordum ben işte. Göz göze gelmeyelim mi Ivan'la? Saygılarımız sunarım efendim. Teşekkür ederim Ivan. Ben de size iyi günler dilerim. Müsaadenizle acele birini traş etmeye gidiyorum da. <gülüyor> Tavaş etmeye mi peki berber takımlarınız nerede ee, Benim bildiğim siz takımları bir çantada taşırdınız Efendim ne yalan söyleyeyim Benim bildiğim siz bu şehirde en aklı başında insansınız ya Teşekkür ederim Yo yo yo yo, yo, yo. teşekkür falan etmeyin Bunu herkes bilir herkes söyler ne diyordum? Ha, ha, ha evet evet canım çok sıkılmıyor da şöyle bir köprüye kadar yürüyüp hava alayım dedim ya. Canınızın sıkın olduğu belli. Baktım da elinizdeki çıkını düşürdünüz farkına bile varmadınız. düşürmüş müyüm? Bakın şu işe gördünüz mü? <gülüyor> ne garip adamsınızdır İvan. Garip değilim efendim. Uğursuz uğursuz. Anlamadım ne demek o? Öyle ya bütün belalar beni bulur. Siz hallerini anlarsınız vaktiniz var mı anlatayım mı İsterseniz anlatın dinlerim Efendim bu Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo sonra beni delir sanırsınız Hoşçakalın <gülüyor> Güle güle güle güle Hoş adamsınız doğrusu Ivanı uzaktan izledim Köprüye doğru yollanıyordu aman bu da su kuybu gelen giden de bu yok balıklara bak balıklara <gülüyor> yazık balıklara yem mi olacak bu bunu şimdi. oh düşürdün ne ne ne ne ne ne ne düşürdün bay polis İçinde ne var nereden bileyim düşürdün işte ha. Anından geçiyordum gördüm ha ha ha o mu kağıt, kağıt. Kağıt da attığım şey bay polis Demek kağıt da attığın şey Hiç kağıt suya düşer de büm diye ses çıkarır mı Şey özür dilerim İçinde şey vardı bü bü bü bü. Ekmek vardı Ekmek mi evet. o da öyle ses çıkarmaz İçinde ne vardı Bilmem efendim karıcığım başka ne koyduysa içine Hoşça kalın efendim Güle güle Güle güle Merhaba İvan. <gülüyor> Merhaba efendim. <ya. gülüyor> Bakıyorum yüzünüz gülüyor. ...az önceki sıkıntınız dağılmış. <gülüyor> şükür efendim şükür... ...köprüye kadar gittim geldim... ...hiçbir şeyim kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> Bütün sıkıntınızı sulara mı gömdünüz yoksa? <gülüyor> evet evet evet... ...bütün sıkıntıları sulara gömdüm diyebilirim. <gülüyor> Güçlü bir yazar oldunuz... ...nasıl da belli... ...insanın içini okuyorsunuz ya... ...yoksa saygı değer efendim... için iç yüzünü biliyor musunuz? Sen ne bilebilirim evan bütün bildiğim işte böyle dolaşmak bu şehrin insanlarını tanımak ara sıra da yazmak ama yazdıklarınız iç sıkmasın eğlendirsin güldürsün okuyanları değil mi ben evet? de ona çalışıyorum ya eh artık bana müsaade nereye gidip şu beyhalede birkaç kadeh içeceğim. Sanki üstümden 1800 yük kalkmış gibi. Hakkım değil mi ama? Ha elbette hakkınız. Gidin, için. <gülüyor> ya, i̇sterseniz siz de buyurun ha. Yo, ben sabah sabah içki içemem. <gülüyor> ben gece gündüz içerim. Öylemiş <gülüyor> işittim. <gülüyor> oh, oh. Nereye bakıyorsunuz öyle? Ee, Şş şey, şu polise. Bu yana geliyor. Dibin köprü üstünde bana olmadık sorular sordu da. Ha, yoksa o da mı okuyor benim gibi içinizden geçenlere? Hanıma aşkına şaka etmeyin efendim çünkü bu işin şakaya gelir yanı yok. Hangi işin? Sonra anlatırım sonra. Hoşça kalın. Bir dakika! Bana mı söyledi mis? sana. ne Gel bakalım şöyle konuşalım biraz seninle. Peki efendimiz. Hayır hayır öyle efendimiz falan yok şimdi. Söyle bakayım biraz önce ne yaptın orada? Nerede? Ne yapmışım efendimiz? Sana efendimiz falan yok dedim be. Baş üstüne efendimiz. Söyle. Niye efendim? Biraz önce köprü üstünde parmaklıklara dayanmış ne yapıyordun? Ha, köprü üstünde parmaklıklara dayanmış. Vallahi efendim müşterime gidiyordum da tıraş etmeye... Şöyle durdum da sulara baktım. Ya sulara baktın. Baktım işte. Niye baktın <gülüyor> sulara? Ee, acaba hızlı mı akıyor yavaş mı akıyor diye. Başka? Başka. Bu, bu, bu, bu, bu. Sonra balıklara baktım. Kelatalar nasıl da yüzüyorlar. Yalan söylüyorsun. Vallahi doğru. Gidin siz de bakın. Hem de nasıl yüzüyor balıklar. Kes. Bana yutturamazsın söyle doğrusunu Zatımıza haftada iki defa hatta üç defa hiç kusursuz tıraş etmeye hazırım efendim Hayır dostum hayır sen saçma kırdılarla beni oyalamaya çalışıyorsun Söz veriyorum efendim Kes üç tane berberim var benim üçü de beni tıraş etmeyi şeref sayar Ben de şeref sayarım bay polis Şerefi merhaba bırak şimdi bırak da yaklaş şöyle Yaklaştım efendim Köprü üstünde ne yapıyordun söyle Hı? Anlaşıldı seni tutuklamam gerekiyor ha, Tutuklamak mı ama Ama kanım çok merak eder beni bay polis Kanım seni merak etmez. sarhoş herif Ne mal olduğunu herkes bilir senin Siz buna seyircime kalacaksınız Sayın yazan Üzgünüm dostum ama ne yazık ki elimden bir şey gelmiyor Kimse yardım edemez sana Yürü Sizden rica ederim efendim Siz saygıdeğer bir yazarsınız Rica ederim Kurtarın beni bu durumda Merak etmeyin Ivan kurtarmaya çalışacağım. Evet, sayın dinleyiciler. Ivan'ı içinde bulunduğu durumdan kurtarmaya çalışıyorum. Hem yalnız Ivan'ı mı? Bir yolunu bulsam sizi meraktan kurtaracağım. Ivan'ı tutukluluktan, kendimi de içine düştüğüm bu çıkmazdan. Ama gel gelelim hikayemiz burada kalın bir bulut tabakasıyla kapandı. Bundan sonra ne olduğu hakkında da kimse hiçbir şey bilmiyor. Onun için e, şimdilik berberi bırakalım da gelelim şu burunun sahibine. Yani şube müdür yardımcısı Kovalef'e. Bakalım o ne durumda, ne yapıyor? O gün, yani o sabah Kovalef oldukça erken uyandı. Merak ediyordu dünden beri burnunda peydahlanan sivilce ne halde. Aynayı aldı, bakar bakmaz beyninden vurulmuşa döndü. En iyisi sözü ona bırakalım bakalım o ne düşünüyor. Biliyorum canım biliyorum. Kaç zamandır doktora gitmemekle hata ettim. Gözlerim de bozuldu benim. Şş, aman çabuk burnunu kapa. Hangi burnumu? Ah, ah, burun mu var sanki bende? Burun yerini kapa. Uşak görmesin. Gir. Gir. Buyurun efendim Su getir Emredersiniz efendim Aa, e, Ama eğer başka bir şey de gerekiyorsa Ne gibi başka bir şey mesela e, Doktor gibi bir şey efendim Burnunuz falan kanıyorsa Uf, su, su getir çabuk Peki efendim şey, Herhalde gözlerim bozuldu Hiç hiç durduk yerde düşer mi adamın burnu Buyurun efendim Bir daha kapıyı vurmadan içeri girme Kevin, bırak oraya. Git şimdi. Ovalayayım gözlerimi. Aman Tanrım, sahiden yok. Yerinde değil burunum. İşte bulunduğu yer kaymak gibi dümdüz. Anlaşılan hala uykudayım. Düş görüyorum. Kimlikte o Elif bir yerini. Kimlikte. De... Ay, acıdı ya, acıdı işte. Sonra Uşağımla da konuştum. Yok yok uykuda uykuda değilim düşmüş gördüğümde yok. Brrr, brrr. Yatağın üstüne çıkıp atlayayım. Hemen çıkmalıyım. Hemen gidip komiseri anlatmalıyım durumu. Ee, buyurun efendim. Elbiselerimi getir çıkacağım. Ee, kahvaltı etmeden mi? Evet kahvaltı etmeden. Sana ne diyorsan onu yap. Peki, peki efendim. Kovalef giyindi çıktı. Aksilik bu ya... ...hemencecik araba da bulamadı. Bir süre yürüdü hızlı hızlı. Ansızın bir evin kapısının önünde donmuş gibi durdu. Gözlerinin önünde anlatılmaz derecede... ...garip bir olay geçiyordu. Kaldırımın kıyısında bir araba durdu. Kapısı açıldı. İçinden kerli ferli bir adam atladı. İki büklüm... ...hızlı hızlı merdivenlerden yukarı çıktı. Kovalef haykırdı. Ama içinden... <Gülüyor> i̇şte... İşte burnum o, burnum bekleyicim, çıksın görüşeceğim onunla. Burnum, burnum hem de şurayı Devlet azarsı kılığınla. Ama nasıl konuşmanı, haline tavrına bakarsan şurayı Devlet azarsı. Ah Ne yapsam bilmem ki, ha? çıkıyor işte. Vurdu, sağa soluna baktı, biniyor, bindi, kalktı işte. Durma Kovalev koş peşinden. <gülüyor> Gerçekten de adamın peşinden koştu Kovalev. Yani şurayı Devlet azasının daha doğrusu burnunun. <gülüyor> Hikayemizde onun yeri burun olmak. Biz de burun diyeceğiz. Evet ne diyordum ben. Ha, evet evet evet. Sonunda yakaladı ama hemen sokulamadı. Önce başladı şöyle bir sağında bir solunda dolanmaya burunun. Ama burun hiç mi hiç istifini bozmadı. Sonunda Kovalef cesaretini topladı. Efendim, özür dilerim efendim. Bana mı söylediniz? Size efendim. Ve ne istiyorsunuz? Şaşılacak bir şey efendim. Öyle sanıyorum ki, evet öyle sanıyorum ki siz... ...yerini bileceksiniz. Anlayamıyorum. Mendili çekin de öyle konuşun. Şey, özür dilerim efendim. Nezleyin de... Hmm, buyurun. <gülüyor> Peki, söyleyin. Siz de ansızın gördüm. Yerini bileceksiniz. Nerede? Efendim, itiraf edin ki... Özür dilerim ama niye itiraf edeyim? Sözlerinizden hiçbir şey anlayamıyorum açık ver misiniz şey nasıl açıklasan bilmem ki efendim şu muhakkak ki ha önce kendimi tanıtayım ben Deniz Şube müdür yardımcısı Kovalev şu anda burunsuzum <gülüyor> <gülüyor> Burunsuz. Evet benim gibi bir adamın burunsuz gezmesinin Hoş olmayacağını siz de kabul edersiniz Çarşı ortasında portakal satarak Geçinen bir kadın için burun önemli olmayabilir Ama benim için öyle mi ya Ben ki gelecekle ilgili Tasarıları olan ayrıca birçok Önemli ailelerin evlerine girip çıkan Birçok yüksek hanımlarla tanışan Mesela bayan Çektareva ile Bir Şuray Devlet azasının karısıdır Onlarla ayrıca Daha birçok bayanlarla düşüp kalkan bir insanın Eh siz düşünün artık Artık. Ah efendim ne yapacağımı bilemiyorum şey, Özür dilerim Özür dilerim ama biraz da namus şeref kuralları düşünülerek davranmak gerekirse Anlıyorsunuz değil mi efendim Hayır hiçbir şey anlamıyorum Gerçekten mi hiçbir şey anlamıyorsunuz efendim Gerçekten hiçbir şey anlamıyorum daha açık söyleyeyim ee, Sözlerinizi nasıl karşılamak gerekir bilmiyorum efendim Sanırım mesele yeteri kadar açık daha mı açık söyleyeyim istiyorsunuz? Hay hay! Siz benim burnumsunuz. Anlayamadım. Bir daha söyleyeyim. Siz benim burnumsunuz. Galiba aldanıyorsunuz efendim. Ben kendimim. Hem sizinle benim aramızda hiçbir sıkı ilişki olamaz. Elbiselerinizin düğmelerine bakılacak olursa Siz ayağın meclisinde Ya da adliye nazırlığında çalışıyorsunuz Bense marif dairesindeyim Anlaşıldı mı şey, Bir dakika efendim Sizi dinleyemem beni rahatsız etmeyin Tüh Allah gitti Ama bulacağım, bulacağım Karşısına geçip haykıracağım bara bara söyleyeceğim Efendi efendi diyeceğim siz şura devlet azası kılındasınız ama gerçekte benim burnumdan başka bir şey değilsiniz. Ama nerede bulacağım? Burnunu nerede bulacağım? Görünürlerde yok. Kaşla göz arasında sıvışı verdi. Hey, arabaçi! Nereye gittin? Doğru, Emniyet Müdürlüğüne. Son süratle. Hadi. Emniyet müdürü burada mı? Hayır efendim geri çıktı. Hay aksi şeytan. Evet çıkalı da çok olmadı. Bir dakika önce gelseydiniz bulurdunuz. Hem doktor da yanındaydı. Ne doktoru? <gülüyor> Herhalde neyzesiniz doktoru arıyorsunuzdur da. Ben müdürü arıyorum. Yok efendim. Bulamadım çek bakalım. Nereye efendim? Doğru. Nasıl doğru? E doğru işte. Köşe başındayız. Sağ mı sola mı? Ha, öyle ya köşe başındayız. sağ mı gitmeli sola mı? Benim durumumda bir insan buradan başka yere gidemez aslında. Tabii. Tabii efendim sizin işiniz polislik olmalı. Hemen anladım. Polislik işim yok be adam. Çaresi burada daha kolay bulunur diye geldim. Acaba onu ilk gördüğüm yere gidip arasam... Daha iyi olmaz mı? Gidelim arayalım beyim nereye? Sana sormadım be adam ben kendi kendime düşünüyorum. Aa. Düşünün bey düşünün ama kimi aradığınızı bana da söylerseniz herhalde daha kolay buluruz. Ee, hayır hayır oraya gitmek doğru olmaz. Çünkü adam az önce nasıl cevaplar verdi gördün. Ben bir şey görmedim. Sus bey adam sus da doğru dürüst düşünüp bir karara varayım. Aa, ben kendi kendime soruyorum. Ben de kendi kendinize düşüneceğinize birlikte düşünelim diyorum. Sen onu tanımazsın. Bir şura-i devlet azası Daha doğrusu şura-i devlet azası kılığına girmiş bir düzenbaz Bir yalancı Bir dolandırıcı Bir sahtekar Yakaladım ama kaçırdım Ah, Şimdiye çoktan şehri terk etmiştir bile Madem kaçabilir Niye girip haber vermiyorsunuz polise Emniyet müdürünü aradım O arkadaşımdır ha, Sahiden niye kaçtıysa Artık polis de bir şey yapamaz En iyisi gitmeli Nereye gitmeli Çek. Şey, sus bir adam. Aa, tam asma parlak bir düşünce geliyor araya giriyorsun. Evet, unuttum gitti işte. Gitmeli ama nereye gitmeli? Nereye nereye? Ha! Evet buldum. Çek. Şey, nereye? En yakın bir gazete. Ve ve Burada ilanları kim alıyor siz mi? Bir dakika. Merhaba efendim. Siz mi alıyorsunuz ilanları? Bir dakika merhaba. Ne demek merhaba? Ha efendim özür dilerim saygılarımı sunarım. Şey ilanları siz mi? Şu Allah. paraları sayayım da. Ama ben gazetenize acele bir Müsaade buyurun efendim müsaade buyurun. Biraz Ş beklemenizi rica edeceğim. Peki. Ee, e, 395. Şey. E, burada da 116. Ee, biraz bekleyin şu hesapları karıştırmayayım. Bir şey. de şu efendiye bakayım. Ama. Sonra hemen sizin işinizi ele alacağım. Şey, ee, evet. Siz söyleyin. E, e, kontes şu pusulayı gönderdi. Gazeteye acele konulmasını istiyor. Hmm, ben sizi tanıyacağım. Bir kere daha gelmiştiniz. Gene bu köpek mi kaybolmuştu? O köpek başka köpekti. Kontes bu köpeği daha çok sever. Ah, sizin Kontes de saygıdeğer kadındır ama... kadır doğrusu. Aman efendim ne demezsiniz. Şu kaybolan ufacık bir köpek. Benim paramla metelik etmez. Ama bizim Kontes bayılır. Verdi şu ilana baksanıza. Kim bulup getirirse yüz rubla ödül verecek. Oo. Hani söz aramızda şu insanların zevkleri bir acayip. Birinin ki ötekini tutmaz. Anlarım insanın merakı olur. Parası da olur. 500 hatta bir ruble verir bir tazı. ya Yahu da bir finok köpüğü alır değil mi? Ama sonunda güzel bir köpettir de Biz nelerini gördük nelerini Şey efendim bir yandan da ilanları kaydetseniz acaba? Boş durmuyoruz efendim bir Siz değilsiniz ki Anladım. Siz gelmeden önce dolup taşıyordu burası şey... Sıraya koyuyorum baksanıza ha İşte şu 1814'te Paris'ten gelmiş Az kullanılmış bir araba satılık İyi. Şu <gülüyor> 19 yaşında Çamaşırcılıktan aynı zamanda her işten anlar bir kız Köle <gülüyor> olarak kiraya veriliyor Şimdi bunları bırakalım Yazıyorum efendim sıraya koyuyorum Uf. Şuna da bakın ...bir tek yayı kırır fakat dayanıklı bir araba satılıyor. Sonra 17 yaşında boz ...bozbenekli genç bir ata müşteri aranıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hele şuna bakın şuna. Londra'dan yeni gelmiş... ...taze şalgam ve turp tohumu bulunur. Efendim şimdi turpla şalgamların... Sırası mı diye mi? Şey, müsaade ederseniz efendim... ...işimin önemini arz edeyim. Şimdi efendim şimdi... ...işte sizden önceki köpek ilanına geldi sıra. Ee, onu göndereyim sıra sizlere. Ee, tamam. İlan yarınki gazetede çıkar. 3 ruble. Buyurun. Hoşça kalın. Güle güle güle güle. E kontese saygılarımı söylemeyi unutmayın. Tamam. E gazetedeki ilan işlerine bakan memur değil, o bilir. Merak etmeyin söylerim. He buyurun efendim. Şimdi sıra sizde. Şii şey, sizden ricam bir dalaver oldu. Nasıl söylesem bir dolandırıcılık. Daha kısa rica ederim daha kısa. Daha kısa nasıl olur canım ben bile söylediğimden bir şey anlamadım Sizden ricam bunu gazetenize yazınız O haydutu bana kim bulup getirirse iyi bir ödül vereceğim Lütfen adınızı söyler misiniz Şey aman aman sakın ha, ha? ...adımda ne olacak... Aa, ...hem adımı söylemem de imkansız zaten... Hı. ...bir sürü tanıdığım var... ...bayan Çahtereva... ...bir Şuray Devlet Azansı'nın karısıdır... Sonra bayan Pelegia Grigoriyevna... Evet. ...yüksek bir memurun karısıdır... Hı. ...ya verirlerse? Ah, ...zaten duyulsun diye vermiyor musunuz Zila Hanım? ...bu başka... ...siz sadece bir şube müdür yardımcısı diye yazın... Hı. ...ya da durun... ...en iyisi... ...müdür verin gitsin... Hı. ...zaten yakında müdür olacak... ...peki öyle yazalım... Uşağınız mı kaçtı? Hangi uşak? Keşke uşak olsa giden burun burun. Ha, ya geçmiş olsun. Herif pek güçlüymüş anlaşılan. Neyse olur böyle şeyler. Bulunur da cezasını görür herhalde. Evet adı neydi dediniz? Anlatamıyorum deli olacağım. Şimdi söyledim ya size. Ha Karıştırdım bakın. Ne bileyim burnunuzu tutmuş görünce. Amma da garip ha. Peki bu Bay Burun sizi çok mu dolandırdı da gitti ha? Burun burun ne olduğunu gene anlatamadım. Benim burnum kendi burnum kayboldu. Anlaşıldı mı? E, e, burnunuz e, ama nasıl kaybolur? Bakın nasıl kaybolduğunu anlatamayacağım. Yalnız işin önemli olan yana şu ki Hı. burnum Şuray Devlet azası kılığında şu anda şehirde dolaşıyor. A Size ilan vermek isteyişim de bu yüzden. Kim görürse yakalayıp en kısa zamanda bana getirsin istiyorum. Hayır ha? bayım. ...ben böyle bir ilanı gazeteye koyamam. Nasıl hayır? Niçin koyamazmışsınız? Koyamam çünkü böyle bir ilan gazetemizin ününü sarsabilir. Öyle her önüne gelen burnunun kaybolduğunu yazdıracak olursa işin sonu nereye var? Karşımda nasıl olur da bu kadar rahat olabiliyorsunuz anlayamıyorum. Başka nasıl olayım istiyorsunuz efendim? Gerçekten burnunuz kaybolduysa bu doktorun bileceği bir iş alan mı? Ah, buna doktor da çare bulamaz Bulur bulur Söylediklerine bakılırsa öyle iş bilir doktorlar varmış ki Herhalde size gayet güzel bir burun yaparlar Rica ederim alayı bırakın memur bey Aa, Ne garip Aynı şeyi ben de size söyleyecektim Öyle sanıyorum ki siz şakacı biri olacaksınız diyecektim İnsanlara takılmaktan pek hoşlanıyorsunuz anlaşılan Değil Vallahi değil Neyin üstüne isterseniz yemin edeyim <gülüyor> Müsaade buyurun Madem iş bu diye geldi ...göstereyim siz. Zahmet etmeyin, zahmet etmeyin. Göstereyim, göstereyim. Zahmet ne oluyormuş? <gülüyor> Bu enfiye de kötüymüş. Ama ne yaparsın tiryakilik. Bakın görün. İyi de olsa, kötü de olsa... ...ben o enfiyeden çekebilir miyim? Anne. Sahi zahmet olmazsa gösterin şunu. Memnun olurum görmekten. Merak etmeyin kimse görmez. Gelen giden yok. Ha? Bir şey göremiyorum canım. İyice çekin mendili. İşte çektim. Aa! Şaşılacak şey doğrusu. Allah Allah yeri dümdüz kaymak gibi. Evet evet dümdüz inanılmayacak derecede düz. Ya gördünüz mü hala ısrar edecek misiniz? Gözümle görmesem inanmazdım doğrusu. Artık ilanımı yayınlamamanızın imkansız olduğunu siz de anladınız değil mi? Ha işte onu düşünmem gerek. İşin doğrusun isterseniz bu ilanı yayınlamak önemsiz bir şey. Yalnız... ...bundan sizin önemli bir fayda sağlayacağınızı sanmıyorum. Beni dinleyin. Buyurun. Siz bu işi şöyle kalemi kuvvetli bir insana havale etseniz de... ...o bunu bir tabiat olayıymış gibi yazsa... ...ben bile heyecanlandım. Heyecanlanınca hep enfiye çekmek ister canım. Şey evet söyleyin sizi dinleyin. Ne diyorum? Ha, e, tabiat olayıymış gibi yazsa... ...sonra da mesela Kuzey Arası dergisinde bu yazıyı yayınlasa... <Gülüyor> E, sonra ne olur e, ne, ne olur Yani yayınlanırsa ne olur e, Ne olmaz ki Bir kere halk büyük bir ilgiyle okur Sonra da en önemlisi de bu ya Gençlik öyle ya Gençlik faydalanır Yani gençlik faydalanacak diye Başıma gelenleri ona buna yazdırıp Herkese okutayım öyle mi Uf, Beni kim düşünecek Bakın şu önünüzdeki gazeteye bakın e, Baktım ne var İyice bakın okuyun Hı Ünlü aktrisimiz dünkü galada büyük başarı gösterdi He, Daha dün gece seyrettim o ünlü güzel aktrisimizi e? Avuçların parçalanırcasına da alkışlatam e İşitirim çok büyük bir sanatçıymış e, Söz aramızda ben onun sanatından çok kendisine bayılırım <gülüyor> Tabi sanatını da severim ama He, Tanır mısınız? Oho hem de nasıl ama artık bir daha kim bilir ne zaman seyredebilecek belki de hiç seyredemeyecek. Aa, neden ama parayı verip bilet aldıktan sonra? Ya ama böyle mendilim elimde mendil de burnumda. Ya ha, hem sonra tek elde nasıl alkışlarım? Ya. Ay, ay ya iyi tüylerimi verdi sanki tiyatroda koltuğa oturmuş alkışladım mendil düşü verdi de ayi. ...bütün yüzüm göründü. Of ya vah vah vah. Ya. Gerçekten haliniz çok üzücü evet. sayın bayım. İnanın ben de bir insan olarak... ...çok üzüldüm buna. İsterim ki elimden bir şey gelsin. Derdinize hemen çare bulayım. Ama ne yapabilirim? Bir enfiye çekmez misiniz sizde? <gülüyor> <gülüyor> hem başınızın ağrısını giderir... ...hem de derdinizi dağıtır. Aynı zamanda basura karşı da iyi bir ilaçtır. Of. Anlayamıyorum, nasıl hala işin alayında olabiliyorsunuz? Görmüyor musunuz ki enfiye çekmek için... ...en gerekli olan şey bende yok. E canım deneyeyim bir kere. Offf! Gelin dibine batsın enfiyeniz. Haa. Gelin sizin o kötü enfiyeniz. Enfiyelerin şahı da olsa gözümde yok. Dayım bir dakika, e, yemin ederim ki böyle kötü bir niyetim yoktu. E, canım insan halinden anlamaz mıyım ben? Bir dakika. Eh canın cehenneme Ya bu adam akıllı ben deneyim Ya da ben akıllıyım bu adam deneyim Aman sen de bak işine Olur böyle şeyler Zavallı Kovalev O hızla soluğu karakolda aldı Komiser işten güçten başını kaldırıp <gülüyor> Hoş iş güç de yoktu ya işte sözün gelişi Koltuğunda şöyle bir şekerleme yapayım derken açtı kapıyı Esnemesinin en güzel anındaydı komiser Buyurun Uzun uzun anlatıp kafanızı şişirmeyeceğim sayın komiser İyi edersiniz iyi edersiniz Evet bay komiser ben de hemen konuya girmeyi düşünüyorum Çekin mendili burnunuzdan da rahat rahat konuşun Hah, Öyle yapacağım mendili çekeceğim Şikayetimin ne olduğunu anlayacaksınız Evet söyleyin ki anlayalım e, Mendili indirdim görmediniz mi? Neyi görmedin mi? Sayın komiser koku alma organımın yerinde olmadığını görmüyor musunuz? Bakayım Aa, e, Gerçekten sizin burnunuz yok Hah, İşte şikayetim bu Aha, Demek bu şikayetiniz Burası karakol sayın bayım Burunsuzlara burun takma kliniği değil Şurada yemek üstüne biraz kestirelim diyordum Rahat da vermiyorlar insana Beni tanımadınız anlaşılan bay komiser. Ben şube müdür yardımcısı Kovalef'im. Düne kadar burnum yerindeydi. Bu sabah kalkıp aynaya bakınca... ...yerini işte böyle dümdüz gördüm. Düşmüş. Daha doğrusu bir devlet şurası azası kılığına girip... ...şehirde dolaşıyor. Gözlerimle gördüm. Yani gidip o zatı yakalayalım mı? Hah, i̇şte bunu istiyorum sayın komiser. Diyelim ki anlattıklarınız doğru. E, yemek üstüne kovuşturma yapılır mı siz söyleyin. Tanrı aşkına benim yerimde olsanız hemen davranır mıydınız? Hayvan kısmı bile yemek üstüne istirahate çekilir. Ben buraya felsefe dinlemeye gelmedim sayın komiser. Ben de buraya saçmalık dinlemek için oturmadım. Namuslu bir insan bu zamanda burnunu kaybeder mi? Sahip olsaydınız burnunuza. Yoo sayın komiser siz beni tanımıyorsunuz anlaşılan. Bana yapılan her türlü sayıksızlığı hoş görebilirim. Ama, ama mevkimi rütbemi göz önünde bulundurmazsanız işte buna dayanamam. Sırayı saygıyı unutan kimseleri tiyatro sahnesinde görsen bile tüylerim diken diken olur İşitirim işitirim Sizin için burnu kaf dediklerini çok duydum Ya ben de sizin için para düşkünüdür dediklerini işittim Heh, Kim paraya düşkündü ki? Ama siz hazineye ait paralara düşkünmüşsünüz komiser Paranın her süre düşkünüm Var mı bir diyeceğiniz? Ne Heh. ekmek ister ne su ister Yerde tutmaz sadece cebe girer Yere bile düşse kırılmaz Müzik <Gülüyor> İşte böyle. Zavallı Kovalef başına gelen yetmiyormuş gibi bir de hakaret gördü. E artık komiserin yanından nasıl çıktı siz düşünün. Gövdesinin bütün ağırlığını yalnızca bacaklarında duyuyordu. Öfkesinden bir ara burnunu bile unutmuştu. Evine geldiğinde Ivanı uşağının da adı Ivan'dı berberin adı gibi. Evet Ivanı uşağını eski zaman derisinden yapılmış minderin üstüne sırt üstü uzanmış boyna tavana doğru tükürüyor gördü. Uşak büyük bir keyif içinde kendinden geçmiş Ustalıkla hep aynı yere nişan alıyordu İşte o zaman anladı ki kendi keyfi yerinde değil Gürledi İvan Ne bu terbiyesi Cehal Sen hep böyle aptalca işlerle mi uğraşacaksın Özür dilerim efendim Paltınızı alayım Çok üzgünüm efendim Nedenmiş o Anlıyorum ki hastalığınız geçmemiş ...hastalığım beni ilgilendirir. Sen öyle her şeye burnunu... Ha, ne diyecektim? Karışma bakayım. Peki efendim. Beni arayan olursa evde yokum. Tanrım, Tanrım... ...nedir bu talihsizliğim? Nedir bu başıma gelen? Elim olmayabilirdi... ...ayağım olmayabilirdi... ...kulağım olmayabilirdi... ...ama bunların hepsi bugünkü halimden bin kere daha iyidir... ...hurunsuz bir adam. Ne demek bu? Ne kuş ne deve. Burnumu bir savaşta bir düelloda falan kaybetmiş olsam... ...ya da kendim kaybolmasına sebep olsam yüreğim yanmayacak. Ama değil bir hiç uğruna hem de nasıl... ...bedava bes bedava, bir metelik çıkarım olmadan. Ama hayır olamaz. Burnumun yok yere düşmesi olmayacak şey. Ne türlü düşünürsen düşün... ...işe ne yandan bakarsan bak olmayacak şey. Muhakkak düş görüyorum. Ya da düpedüz bir hayaldir bu. Belki de yanlışlıkla su içiyorum diye... Ha, ...ya da tıraş olurken... İvan! Ivan buyur efendim. Bana bak İvan. Gene ne sersemlik ettin çabuk söyle. Ne sersemlik etmişim efendim? Tamam tamam tamam. İşte düşündüğüm gibi. Tıraştan sonra yüzüme sürdüğüm alkolü ne yaptın? Ee, ne mi yaptın? Herhalde kaldırdım Hayır hayır kaldırmış olamazsın Ay, Özür dilerim belki unutmuşum Heh, Unutmuşsun ya Tamam ben de onu su diye bir dikişte içip bitirmişim ha, İşte buna imkan yok efendim Hiç imkan yok? <gülüyor> o zaman sarhoş olurdunuz <gülüyor> Ya ya Şimdi sarhoş değilim ben öyle mi? E, Değilsiniz di efendim Çok iyi görüyorum sapasağlam ayaktasınız Ah İvan Ah Sarhoş olmayı ne kadar isterdim. Git! Hayır, dur. İvan, uykum derin midir senin? Hiçbir şikayetim yok efendim. Kafamı korkmaz kendimden geçerim. Yani gece biz uyurken eve bir takım kötü insanlar girseler... Aa, yok efendim, o kadar da dalgın uyumam. Çıt olsa işitirim. <gülüyor> Çıt olsa işitirmiş. Biraz önce girdiğimde tükürüğünle tavanın nişanlarken kolunu kesip götürsem haberin olmayacaktı. Ee, aman efendim bir kere kolum kesilse acı verir. Öyle ya öyle ya kesilse insanın bir yeri acı verir. Ivan, berber Ivan beni en son çarşamba günü tıraş etmişti değil mi? Evet efendim pazarları bir de çarşambaları gelir tıraşa. O günden sonra hiç gelmedi iyi hatırlıyorsun değil mi? Ee, gelmedi. Heh, gidebilirsin İvan. Evet evet düşmüş görmediğim Sarhoş falan olmadığım besbelli Berberin geldiği günde burnum yerindeydi Peki ölüse kim aldı Üstüne üstelik evimde Bir düğme bir gümüş kaşık Ya da saat ya da, da ona benzer bir şey alsa olmaz mıydı Bütün olabilecekleri Gözden geçirmek gerekiyor Anlaşılan bu iş Bayan Pelegia Grigoryevna'nın Başının altından çıktı Kızını bana yamamak istemiyor muydu Hoş benim de onunla cilveleşmek pek hoşuma gidiyordu ya. Ama tam işin ciddileştiğini anladığım sırada yan çizmeye vermedim mi? Biraz daha üstüme düştükleri zaman ne yaptım? Bahaneler uydurdum. Daha genç olduğumu, mesleğimde yükselebilmek için en az 5 yıl beklemem gerektiğini, o zaman da ancak 42 yaşında olacağımı falan söyledim. Tamam. Tamam herhalde o yüksek memurun karısı bunun acısını çıkarmak için bana kötülük etmek istedi. Bol bol para vererek gücücü karılar tuttu. Başka türlü olamaz. Yarından tezi yok davranmalı. Bu kadını mahkemeye mi vereceğim yoksa oturup bir başka ceza mı düşüneceğim hemen ne gerekiyorsa yapmalı. Olmaz efendim göremezsiniz. Kendisi rahatsız edilmek istemiyor. Gidin çok önemli bir şey içinmişliğim mutlaka kavrayın. Hayır bay polis. Sizin yüzünüzden işimden olmak istemem. Asıl şimdi beni geri çevirirseniz işinizden olursunuz. İvan. İvan bırak efendiyi gelsin. Ay, fakat bana öyle emretmişsiniz ki hani kim gelirse... Değil. Bırak dedim gelsin. Söyleyelim mi sana çekil yolumdan. Şube müdür yardımcısı kovaletsizsiniz değil mi efendim? Benim. Yalnız isterseniz içeriye girip öyle konuşalım Hay hay efendim öylesi daha iyi olur Buyurun Sizi dinliyorum buyurun Efendim <gülüyor> Yoksa gene acı bir haber mi Allah acı olup olmadığı size bağlı efendim ee, Zaten onun için söze başlayamıyorum ya Söyleyin lütfen söyleyin Acaba Efendimiz burunlarını kaybettiler mi Evet kaybettin Bulundu da Ne diyorsunuz bulundu demek Ah, söyleyecek söz bulamıyorum Peki peki nasıl bulundu Garip bir rastlantı sonucu evet. Kaçıyordu yolda yakalandı Posta arabasına yerleşmişti bile Niyeti Riga'ya kaçmaktı Pasaportu bir hayli zaman önce bir memurun adına çıkartılmıştı En garibi de onu yüksek bir adam sandım Burnumu Burnunuzu ah, Ne tuhaf ben de öyle sandım Sonra Sonra efendim e, bereket versin gözümde gözlüğüm vardı Onun bir burun olduğunu derhal fark ettim Efendim bendeniz biraz miyobumdur da Mesela önümde duruyorsunuz değil mi Yalnız yüzünüzü görebilirim O yüzün üstünde burun mu var Sakal mı var hiçbirini fark edemem Kaynanam da öyledir yani karımın anası O da öyledir efendim hiçbir şey görmez Nerede şimdi Kaynanam mı herhalde evredir Hayır hayır şeyim Ha burnunuz. Ha, evet nerede Hemen koşup gideyim Telaş buyurmayın efendim Size lazım olacağını düşünerek yanımda getirdim Nerede ne olursunuz gösterin çabuk Felaş buyurmayayım göstereceğim vereceğim de Ama önce hikayesini anlatayım <gülüyor> Ne yaparsınız efendim bu da bizim zevkimiz işte Peki peki anlatın hadi Garipdir efendim bütün iş Voslochenski caddesinde Berberlik eden bir berberin başının altından çıkıyor Ha benim berberim Ya demek sizin berberiniz Kendisi şu anda tutuklu bulunuyor. Gerek sarhoşluğundan gerekse hırsızlığından epeyde kuşkulanıyordum. Üç gün önce de bir dükkandan bir düzine düğme aşırdı. Ama hiç merak etmeyin burnunuz sağlamdır. Hiçbir yerine hiçbir şey olmamış. Ama nerede? Cebimde. İşte buyurun. Kağıda sardım güzelce. Bu mu? Bakayım. Tamam oh. ...size nasıl minnettarım bilemezsiniz... ...acaba oturup benimle karşılıklı bir fincan çay içmez misiniz... ...gösterdiğiniz dostluğa asıl ben minnettarım efendim... ...ama şu anda imkansız... ...buradan çıkıp bir ıslahaneye gitmek zorundayım... ...şu son günlerde de hayat ne kadar pahalaştı biliyor musunuz... ...yanımda kaynanam da var yani karımın anası... ...aynı zamanda çocuklar da var... ...büyüdükleri zaman... ...adam olacağı benzerler ama... ...iş büyütmekte tabii... ...oğlum akıllı gel gelelim bir okusa... ...anlayacağınız efendim para ister... Ha para, evet evet para. Şey, e, lütfen şunu kabul eder misiniz ama? Şey, hizmetiniz daha büyük hediyeler gerektirir fakat size unutmayacağım. Sık sık yoklamaya geleceğim inanabilirsiniz. Teşekkür ederim bayım teşekkür ederim. Hoşça kalın. Kavuştum sonunda kavuştum buruncuğuma Bakayım evet o işte. İşte sol tarafında da dün gece peyda olan sivilce. İşte böyle. Sevincinden sanki çılgına dönmüştü Kovalev. Neredeyse katılıcıya gülecekti. Ama gel gelelim sayın dinleyiciler. Şimdi bir de onu yerine yapıştırmak vardı. Ya tutmayı verirse? Bunu düşünür düşünmez benzi kül gibi oldu. Anlatılmaz bir korkuyla aynayı kaptı. Gelin isterseniz bundan sonra Kovalev'i izleyelim. Ne yapıyor, ne düşünüyor onu dinleyelim. Of, ellerim titriyor. Dikkat Kovalev'i. Dikkat. Çarpık yapıştırma. Bir de öyle çarpık kalı verir. Al başına bela. Onun için iki elini kullan. Bırak şuraya aynayı. Ha. Hmm. Eyvah. Felaket tutmuyor. Ama benim etim, benim kanım var bunda. Öyle ya durduk yerde tutmaz. Ohlamalı. Uf, uf, uf, uf. Yavaş yavaş. Uf, olmuyor. Tut sana bir musibet tut sana. durdu galiba. Ay, düştü. Tanrım, tanrım, hiç mi tutmayacak acaba? Hayır hayır hayır bu doktor işi İvan Girebilir miyim Gir be adam gir Buyurun efendim Bana çabuk bir doktor çağır Peki efendim Ama dinle çok ince bir iş görecek. Onun için temiz iş bilir biri olmalı. Kime emrederseniz onu çağırayım. Ama komşu doktor çok titiz bir adammış. Geçende uşağıyla ahbaplık ediyordum anlattı. Heh. Hemen çağır gelsin. Peki. Vah vah vah. Üzüldüm. Demek derdiniz bu bayım Daha ne derdim husum doktor Az şey mi Haklısınız yaklaşın Evet Şöyle koymalıyım ee, Sıkı durun Aa, Oluyor sıkı durun Size sıkı durun dedim Başınızı duvara vurdunuz Zarar yok zarar yok tek yapışsın da Ama yapışmadı Biraz sağ çevirin başınızı hmm. Şimdi sola çevirin başınızı hmm. Dönün ee, Evet evet. Yeri burası Bir daha deneyelim Sıkı durun dur, dur. Hemen yapışması gerek ama Düşüyor Evet düşüyor Olmayacak Size bir şey söyleyeyim mi En iyisi bu durumda kalmanız Şüphesiz bu burun yerine takılabilir. İsterseniz hemen şimdi takayım. Ama inanın daha kötü olacak. Evet. Kendi haline bırakın daha iyi. Bol bol soğuk suyla yıkayın. Burunsuz olarak da burunluymuş gibi rahat edeceksiniz. Yalnız size başka bir şey sağlık vereyim. Söyleyin. Burnunuzu biraz ispirtoyla birlikte bir kaba koyun. Ya da daha iyisi bir kavanoza. iki çorba kaşığı vodka ile biraz sıcak sirke. Çok para kazanırsınız. Hatta... Çok fiyat istemezseniz burnunuzu ben de satın alabilirim. Hayır, hayır, hayır. Ben bu türlü para kazanmak istemiyorum. Satmayacağım. Kaybolsun daha iyi. Özür dilerim. Size yardımcı olmak isterdim. Ama ne yapalım? Gördünüz işte elimden geleni yaptım. Hoşçakalın. Şey beni bırakıp gidiyor musunuz? Elimden bir şey gelmiyor ki. Hoşçakalın. kalın Doktor Kovalev'in yüzüne bile bakmadan çıkıp gitti. Onu birazcık bırakalım sayın dinleyiciler. Kovalev bu iş nasıl olur, ne için olur diye düşüne dursun. Biz gelelim şehir halkına. Onlar ne diyorlar, ne düşünüyorlar ona bakalım. İnanın ki her yerde, her evde, her sokakta, her köşe başında bu olay konuşuluyordu. Nasıl mı konuşuluyordu? Bakın. Haberiniz var mı burun Neski Caddesi'nde dolaşıyor. Aa, kim söyledi? Kim söyledi? Siz de konuşuyorlardı. Gidip bakalım. Hadi. bakalım gerçekten giyinmiş kuşalmış mı? Hani söyledikleri gibi mi? Ben de göremedim ama öyle söylüyorlar. Adam kılığında burun. <gülüyor> ama burun ki ne burun? Nerede nerede? <gülüyor> Yulker mağazasının müdürlüğünde. Ah, gözlerinle gördün mü? İnanmazsan git de bak. Nasıl göreceğiz? Mağazanın önündeki kalabalığa bak Senin sen. Yol verin canım. Hadi. Biz de görelim biz de görelim. Hadi. Bize adam yerine koymuyor musunuz? Açılın, açılın camları kuracaksınız. <gülüyor> bay polis. bay polis, Mağazamı koruyun. Müdürlüğün camı kırılacak. Ben size söylemedim mi reklamın bu türlüsü olmaz diye. Ticarette mi serbestliyim. Bu kadar müşteriyle başa çıkabilirseniz serbest. ...mahboldum, mahboldum. Yok canım, yok, yok. Kurun murun değil bu. Peki ya Taş basması bir Bir genç kız çorabını çekiyor, ufacık sakallı bir delikanlı da ağacın tepesine çıkmış genç kıza bakıyor. Ama az önce gördüm, şimdi gördüm. <gülüyor> Bu milleti de bu kadar zırva, bu kadar budalaca martavallarla nasıl böyle heyecana kaptırıyorlar? Fakat bana yazdığı mektupta kendisi bile açık açık söylüyor, burnundan söz ediyor. Canım efendim, e, özür dilerim. Sayın bayan, siz mektupta olsun, söz arasında olsun... ...gözünüzden, kulağınızdan, ayağınızdan bahsetmediniz mi hiç? Peki, ya dün akşam parkta gözleriyle görenlere ne dersiniz? Evet, ne dersiniz? Ne, ya? ne diyebilirim? E, karım da bu sabah park müdürüne bir mektup yazmış. Çocuklara bu seyrek rastlanır olayı göstermesini... ...bu arada ahlaki bazı açıklamalarda bulunmasını rica etmiş. Doğru doğru. Her kafadan bir ses çıkıyor. Ama gözüyle gören yok. Bu uygarlık çağında inanılır mı efendim böyle şeylere? Peki ya dans eden sandalyelara ne dersiniz? Daha üzerinden birkaç oh. ay geçti geçmedi. İşte o olağanüstü bir şeydi. O başka o. Gördünüz mü? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Hükümetin bu konuda sıkı tedbirler alması gerekiyor Size kalsa karı koca kavgalarına da Hükümetin el koymasını istersiniz <Gülüyor> Ya daha neler oldu neler Ama hikaye burada gene kalın bir bulut tabakasıyla kaplanıyor Bundan sonra ne olduğu hakkında da Hiçbir şey bilinmiyor Bilinmiyor ama ...şu dünyada ne olmadık şeyler oluyor. İster yalan deyin ister gerçek. Zaten sonunda açıklamaya çalışacağız. <gülüyor> Hoş bakalım işin içinden çıkabilecek miyiz ya. Bu kadar gürültülere sebep olan... ...bir Şuray devlet azası kılığında gezen Burun... ...nasıl olduğu bilinmez... ...eski yerine döndü. Ya. Yani şaşkın kahramanımız Kovalef'in... ...iki yanağının tam orta yerine. Yaşasın. Buldum. Oh. İvan! İvan! Buraya gel çabuk buraya gel. Buyurun efendim. Yaklaş bakayım İvan. Bak şuraya. Burun üstünde sivil bir şey var galiba. Ha? Niçin tutuyorsun? Hmm. Söylesene. Hmm. Yoksa... Yoksa hiçbir şey görmüyor musun? Hiç hiçbir şey göremiyorum. Burnumda mı yok salak? Hayır efendim, sivilce falan yok. burnunu safa sağlam da. Ha? Öyle söylesene. Hadi gidebilirsin. Peki. Ivan, evvelinde haber ver, der beni geldi. Buraya gel Ivan. Evvel sana değil, berbere söyledim. Çabuk buraya gel. ...odama gel. Niçin öyle bakıyorsun yüzüne? Baktım be efendim. Hiç gözüm dalmıştır. Çabuk söyle ellerin temiz mi? Temiz temiz. Atıyorsun. Vallahi temiz efendim. Peki öyleyse hadi bakalım. Al eline usturanı. Şöyle bir güzelce sabunlayayım yüzünüzü. Hadi hadi elini çabuk tut biraz. Bilirsiniz ki efendim Sabun köpüğü kıramaya benzemeden Elimi usturaya atmam Uzatma Allah Allah Hiç de belli değil Ne belli olmayan Hiç hiç hiç Senin dilinin altında bir şey var Neyse neyse bırak Öğrenmek istemiyorum Şöyle yatırın başınızı. Hiş, ne yapıyorsun? Çekilin oradan. Ee, kokumu geldi burnunuza. Vallahi tertemiz ellerim. Önce Heh. çenemden başla. Bilirsiniz ki efendimiz tıraşa burnun altından başlarım. Aa, bugün oradan başla. Hem burnuma da dokunmam. Dokunmam dokunmam. Tanrı sizi inandırsın. Dokunmam bir daha o burnuna. Hıh. Görüyorsunuz ki sayın dinleyicilerim... ...hikayemiz bir sonuca varmak üzere. <gülüyor> Sonuç dedimse öyle... ...kıssadan hisse anlamına gelmesin. Yo öğüt vermek hiç de hoşuma gitmez. Diyeceğim... ...hikayenin üstündeki kara bulut dağılıyor... ...düğümler çözülüyor. Kim bilir ne zaman böyle garip bir olay çıkıncaya kadar... ...şehrimiz düzenli yaşayacak. Bir gün pastanede oturuyordum. Kovalev'in de sık sık uğradığı pastanede. Baktım... Suratına yapıştırılmış gibi duran bir neşeyle Kovalev göründü kapıda. Her halinden belliydi ki keyfine diyecek yok. Seslendi. Garson! Bana bir sütlü kakao. Merhaba Bay Kovalev, saygılarımı sunarım. Aa, merhaba efendim. Ben de saygılarımı sunarım. Oturmaz mısınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız dostum? Ben iyiyim. Siz de iyi görünüyorsunuz. İyi görünüyorum değil mi? Bilmem neden bugün içinde garip bir sevinç var. Sanki yeniden doğmuş gibi. Herhalde bir nedeni olmalı. Şey bir süre önce vali yardımcılığı için dilekçe vermiştim onu soruşturdum bugün sanıyorum iyi bir sonuca varacak Belki de ondandır Yok efendim ben öyle şeyleri umursamam bir süredir arkamdan edilen dedikoduları biliyorum yok gözüm yükseklerdeymiş yok burnum havalardaymış yok vali olmak istiyormuşum işte çıktım bugün herkesi hepsini teker teker gördüm Şu insanlar ne de yükü yüzlü oluyorlar değil mi? Ha şimdi gelirken Bayan Pelegia ya Emnia'ya basladım ha, Yanında da kızı vardı Bilirsiniz kızını bana vermeye can atıyor <gülüyor> Bunu şehirde bilmeyen işitmeyen kaldı mı zaten? Ya öyle demek <gülüyor> Neyse efendim karşında bir kırılıp bir dökülme Nerelerdesiniz diyor Nerede olacağım yerimdeyim <gülüyor> ...işittiğime göre arkamdan konuşanlardan biri de oymuş. Pelegia Grigoriyevna mı? O ya, yanına bırakmayacağım ama. Almayacağım kızını işte. Aa, neden? Öyle bedavaya paramur olmaz. <gülüyor> Haklı mıyım? Ben kimsenin özel hayatına karışmak istemem. Öyle mi? Oysa ben size öyle garip bir olay anlatacaktım ki. Ne gibi? Garip, çok garip bir olay. Benim başımdan geçti... İlginizi çeker belki oturup yazarsınız ya. Merhaba dostlarım oh. Oh, Merhaba doktor oh. ha, Siz tanışır mıydınız İkinizi yan yana ilk defa görüyorum Oturmaz mısınız doktor Teşekkür ederim Nasılsınız Bay Kovalef o günden beri <Gülüyor> Çok iyiyim doktor. İşte görüyorsunuz eskisi gibiyim. Dolaşıyorum, geziyorum. Dostlarımla konuşuyorum. Tiyatrolara gidiyorum. Yani hiçbir şey olmamış gibi. <gülüyor> ha, şimdi anladım karşılıklı niye oturduğunuzu. Nasıl bayım? Hikaye çok ilginç değil mi? Oldukça ama kimse inanmaz ki. Hele siz yazmaya başlayın bir kere. Neresinden başlamalı bilmem ki. Bir berber bir sabah kalkıyor. Yeni pişmiş bir ekmeği bölüyor... Bir de bakıyor ki içinden bir şey çıkıyor. Yo yo yo. Aklım ermez bu işe. Gerçekten aklım ermez. Hem aklımın ermediği başka bir nokta daha var. Nedir o efendi? Yazarların bu tür konuları alıp işlemeye kalkmaları. İşte bunu açıklamaya imkan yok. Neden? E, bunun memlekete, ulusa ne faydası olur? Siz söyleyin. Hem saçma diyenler de çıkabilir. Yo yok yok. Kimseye hiçbir faydası olmaz bunun. Ama böyle bir olay geçti Evet dostum böyle bir olay geçti ben inanıyorum Öyleyse Öyleyse yo, Düşünmem gerekiyor İzin vermenizi rica ederim Sizin yolunuz bir zaten Kapıdan çıkınca ben sağa gideceğim Güle güle Güle güle, güle, güle. <gülüyor> Ne tuhaf Tuhaf olan ne Yüzünüze bakıyorum da Sanki hep öyle hiç ayrılmamış gibi yerinden Kime söylense inanmaz. Hı hı. İşte böyle sayın dinleyiciler. Gerçekten kime söylense inanmaz. Ama ne düşünmüşse düşünmüş... ...Gogol diye biri kalkıp böyle bir hikaye yazmış. Orhan Veli diye biri de... ...hiç işi yokmuş gibi onu Türkçe'ye çevirmiş. İşe bakın ki adamın biri de kalkıp... ...bunu radyo oyunu yapıyor... Ama imser olalım sayın dinleyiciler. Siz kimseyi dinlemeyin. Ona buna kulak asmadan kendi kendinize düşünün. Öyle değil mi ama? Hangi işin garip bir yanı yok ki? Kim ne derse desin. Şu dinlediğiniz hikayeden bir şeyler çıkarabiliriz gene. Olmazmış. Kim demiş olmaz diye. Yeryüzünde böyle şeyler oluyor. Belki binde bir ama oluyor. Hoşçakalın. Burun atlı oyunumuzu dinlediniz Nikolagogol'un Gogol'un yazdığı Orhan Veli'nin dilimize çevirdiği Aynı atlı hikayeden radyoya uygulayan ve rejii Kemal Bekir Efekt Korkmaz Çakar Oynayan sanatçılar Yazar Çetin İpekkaya Derber Ivan Türker Tekin Berberin karısı Güzin Öz İpek bir adam Özkan Gürol Polis Müjdat Gezen Kovalev Münir Özkul Kovalev'in uşağı Şener Şen Burun Kemal Ergüvenç, Arabacı Rauf Altıntak Kapıcı Sükan Kahraman Memur Metin Çoban Kontes'in uşağı Şemsi İnkaya Komiser Zihni Küçümen Doktor Ersan Uysal Pelagya Grigorievna Gülvergon Birinci şehirli